hem de hiç, asla. Birkaç <gülüyor> <gülüyor> insanlar, hepiniz de bir kez daha bu devam ediyor uzun bir aradan sonra. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. şöyle öyle Tabii. espriler şakalarla uğraşmayalım. En son nerede kalmıştık? En son yardırıyoruz demiştik. Evet, ve de yardırdık. yardırdık. Evet, doğru. <gülüyor> Şimdi şapkaları önümüze koyalım, masamıza koyalım. Bir taraftan <gülüyor> masaya başka hepimiz çıkar koyalım. Ve vura vura konuşmaya başlayalım. Vura vura konuşmaya başlayalım da bu yayının yeni yayın olduğunu, bizim canlı canlı stüdyoda olduğumuzu Nasıl hatırlatacağız? Ara ara hatırlatmamız lazım. Çünkü. O zaman Hür ve Bağımsız Radyocular Birliği'nin bize verdiği şeyle biz rahatlıkla sunuyoruz. Çünkü artık Bağım, Böyle bir şey... var. Bu, yeni, <gülüyor> bu mi yeni, yeni bir dernek kuruldu haberiniz yok mu ya? Sındır tanımayan radyocular cemiyetinin. Biliyorsun Fahil biz Ege ile e, Amerika'daydık eğitimdeydik bu üç hafta boyunca. Sen kurduysan kurdun bu derneği. Fahil kurdu fütür tanımayan <gülüyor> radyocular. Fütür <gülüyor> tanımayan radyocular <gülüyor> birliği. Ay hayırlısı olsun çok uzun bir ara. Üç hafta eğitiminin nasıl Korktum geçti beyler? Be. Çok, çok, bana çok zaten e, temel eğitim artı tuvalet eğitimi verildi. Yani ara ara kaçırıyordum ya. O, e, o tamamen kalktı. Çok iyi ya sıfırdan aldılar değil mi tamamen? Sıfırdan aldılar. İşte Oktay'ın ilk başta hani iki parmak takdirde <gülüyor> on parmağa geçmek zor ya. <gülüyor> Oktay biraz zorlanmış ama olsun. Alıştım ben de alıştım. Öğretiyorlar Güzel. ya. Öğretiyorlar. Ya. Yani barayı, tek... Parayı veriyorsun ama öğretiyorlar yani. Öğretirler Oktay. Evet, e, o zaman hadi bakalım diyorum. Hadi bakalım. Ee, hadi bakalım. Abi, Sen abi. Bir yeni bir sezonu aç, bir açılış şeysi yap. yap yeni bakalım. sezonu. Yeni sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Yeni sezonumuz hayırlı uğurlu evet. Buyurun efendim, günün gazetelerine evet. bakalım. Buyuralım. Fahir Bey, müsaadenizle o zaman... Ben ilk magazin haberimizle başlamak istiyorum. Allah belamızı verecek ama olsa hadi başlayalım bir yerden. Daha önemli bir haberiniz varsa buyurun. Yok yok olur mu canım? Magazin çünkü hafiften baş. Doktor da öyle söyledi bize. Ya biliyorsunuz... Bizden girişmeyin diyor. Ya bir güncel haber mi versek? Günün tarihini mi söylesek acaba? Canlı yayın olduğunu gösterirsek? Tabii oğlum 1 Aralık istiyorum. 2009 ya bugün nedir yani? Yepyeni bir ay. Eğer zaten bu 1 Aralık oldun nereden anlıyoruz? Dünya AIDS günü olmasından. Dünya AIDS günü Doğru, bugün. Doğru bugün. Dünya AIDS günü. Sonra kaç yıl biz böyle konuşmalar yaptık ama yıllardır da tık yok. Hakikaten ya Türkiye'de AIDS denince akla gelen isimler bizdik. Hiç bu sene aramadılar bizi. Ama Doğuş'a da aynı şeyi yapmışlar. Doğuş'u da aramamışlar. Efendim? E da konuşmacıydı ya haberi yok mu? <gülüyor> Sevda yüklü trenler Boş raylarda ya, Joseph Fence'e benziyen Doğuş var ya <gülüyor> Joseph Fence'e benziyordu. Bildiğimiz Doğuş ne zaman konuştu ya AIDS gününde? Ya, bizim, bizim konuştuğumuz, konuştuğumuz zaman o Aa, bir Süleyman demirle konuşmuştu, açısı konuşmuş, sonra evet. yaptı. Sonra Doğuş en son kapanış konuşmasını konuşmasında biz yaptık. Işte. Fantastik bir derleme düşünmüşler ya. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> ne dedi Doğuş? <gülüyor> Bilmiyorum, ne bileyim ha. Hatırlamıyor musun ya iki sene önce şeyde bir, çok. Otüle, Güzide bir otel. Musun? Hayır. Güzide otel. otel. Oho, bunun komple şeyden de. A ameliyatın, ameliyatın etkileri. Şeye ameliyatın kaçırmışlar etkileri. galiba. Güzel olayları unuttum. <gülüyor> <Adışan>. <gülüyor> en güzel olayları unutmuş de. Be. Olsun be, evet Dünya AIDS günü. Bir de bugün e, dünya eskünü dolayısıyla e, çeşitli aktiviteler olacak. Onlara ilerleyen dakikalarda bakacağız herhalde Oktay. <gülüyor> Böyle genel bir gündem yok. Bugün modern yok sabahlar mi? yayında. Yani Her gündemimiz o. anladım yani Gündem için... bu esas yani doğrusunu söylemek gerekirse. Genel bir gündem bakayım var mı yok. Ee, o yüzden <gülüyor> genel gündem diye bir köşe mi var gazetelerde? <gülüyor> Oraya mı baktın? Nereye mi? Ya, gündem, i̇lk sayfaların bazen böyle ilk sayfaların hepsi aynı haber oluyor ya ha. öyle bir durum yok yani. Bu mu Avrupa diye İsviçre'deki, o İsviçre'deki o, ha, olaylar var. Onlar var ilk sayfadaki ağırlıklı olarak da. Şimdi bu 2,5-3 hafta boyunca e, birçok haberi kaçırdık biz ya. Ben ona çok üzülüyorum. Çok, önemli üzül haberler çok üzülüyorum yani. Onu bir derleyelim. Mesela. <gülüyor> bir derlemeler <gülüyor> yapalım. Bu son noktasından sonlarından doğru yakaladığımız bu şey var. Ee, bu Dünyanın en zengin sporcusu Tiger Woods'a sopayla giren karısının dramı. Ya ben onu bir gördüm de hakikaten karısı mı girmiş adam? Da, ya, sopayla insan... girişmiş canım golf sopasıyla girişmiş. Onları ortada tutmayacaksın. Hakikaten tutmayacak. Mesela şimdi bu adamlar bazı adam mesela Semih Saygıner mesela Tiger Woods bunlar çok riskli sporlar yapıyorlar. Çünkü bunların spor malzemeleri hep ortada. Hmm. Yani adam şeyden geliyor işte Semir Saygınar. Evli mi bilmiyorum da. Yok. İşte böyle şeyden geldi diyelim, çalışmalardan geldi. Yorgun argın <gülüyor> oraya attı. <gülüyor> evet. Onun karısı eline geçti, kaç defa söyledim falan diye bir evet, şey yapar. Ya evet ne kadar tehlikeli, pike çeker falan hafazan Allah. de öyle bir şey yok yani fazla ne yapar, bu atar bir tarafa. Ya. Karısı da pis burunla böyle girişebilir ama bu sopayla girmek çok yorucu. Sopalı sporlarla uğraşanlar bu işin artık biraz cefasını çekiyorlar. En, en riskli grup zaten beyzbolcular. Beyzbolcular, Galatasaraylı sporcular. Galatasaraylı sporcular. Polocular. Polocular. Ondan polocular, sonra mamucacılar. Tam Man... da kötüsü at atla da şey olabilir. Atla müdahale <gülüyor> ettik arasında evet, vallahi... Ondan kalkamazsın. Ve diyor. ciritçiler tabii ki vazgeçilmez <gülüyor> ciritçiler. Ciritle dürttüğü kocasını Ciri, Cirit şey bir şey mi ya o cirit dediğin şey parçalanan bir şey mi? Yok parçalanır mı? O çok esnek. Nasıl taşınıyor o zaman? Nasıl nasıl taşınıyor? Nasıl nasıl nasıl, nasıl, nasıl taşınıyor vay. Yani? <gülüyor> kaç 10 <on> metrelik? <gülüyor> ne 10 metre cirit olur mu? Dolmuşa <gülüyor> falan camdan mı çıkarıyor? Sırık <gülüyor> dışarıdan <tutuyor> işte abi. İki <gülüyor> kişi tutuyorlar. Dolmuş. Hocam birimiz öne birimizden arkaya bineceğiz. Diye. Ya cirit öyleyse mesela sırıkla atlamanın sırık, sırığı da çok şey o zaman. Ya tabii, tabii en tehlikeli ve mesela uzun atlamacılar. O ayak kapların içi hep kum dolu. O kadın o kumları ne yapar biliyor musun? <gülüyor> ayak da çünkü biliyorsunuz çivili. Ve <gülüyor> çivili en doğrusunu söylüyor. Çok riskli. Mesela çekitçiler, gülleciler bunlar hep risk. Ama çekitçi, gülleci, iri adam. Bu Tiger Woods düdük kadar adam benim bildiğim. Düdük kadar <gülüyor> adam işte ya. Valla kaza diye ondan sonra açıkladılar buna. Kaza olmuş da Tiger içinde kalmıştı sevgili Tiger. Ondan sonra e, karısı Gil de... Dur neydi karısının adı da bunun ya? İtalyan Tiger'ı. <gülüyor> Karısı da o kazadan kurtarmak için... Ee, gol sopasıyla arabaya girişmiş. O sırada işte Taygır'ın da gözü başı sıçmış. Ya yani şimdi olacak şey biliyorsunuz. Tabii tabii. Başbakanımız bile şeyde arabada kaldı. Adamın biri de balyozu satın alarak milletvekilliğini garantilemeye çalıştı. Ne kadar yazıktı ya. <gülüyor> o, o siyasetçimizi de bir kez daha analım. Bir daha olmadı değil mi o? Onun siyasetçi olmadı zaten ortaya çıkmış olduk. <gülüyor> Eski <gülüyor> siyasetçimizi analım. Evet. Sayın ee, başbakanım ben e, sizi kurtardım. balyozu satın aldım. Acaba e, bir kez daha milletvekilliği düşündüm. Teşekkür ediyorum. Eee başka ne olay kaçırdık? Elin, elin, elin kadınladı böyle bir olay var. İddialar tamamen gerçek dışı diyor. Ondan sonra başka neler var ya? Bak Onu, onu bir derleyelim. Yani, bir de bir bir olay vardı hepsini unuttuk. Ay ay yapacağız artık canım birden abanmayalım George Şimdi... Clooney'nin sevgilisi yok oldu birdenbire Nasıl yok Nereye oldu? Nereye yok oldu? Yok, gitmiş kadın almış tasını tarağını gitmiş Kime gitti diye konuşmuş. Alvese mi gitti Seedorf'a mı gitti diye Ama çok kızca başına gelmedi kalmadı O George Clooney ne motor kazaları kızın kırılmadık yerini bırakmadı ya. İtalyan aygırı diye geçer o karısı ya. sevgilisi. Aa o karısı yok mu? <gülüyor> İtalyan, İtalyan kanaliz. Ee, bu İtalyan televizyonunda İtalyan e, spiker e, Esas olaylar bende oğlum ben size hemen şey yapayım yani. Onlara sorayı baksak. Ekrem. Günaydın. Günay, ay ay aydın diğerlerinin sınav programı modern salalarda devam ediyor sevgili sana severler canlı yayında 1 Aralık 2009'da günün gazetelerine bakıyoruz hemen başlayalım yaralım genel bir gündem yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu efendim ay özele dair bir şeylerden bahsedelim sevgili Arda e, Galatasaray'ın efsanevi olmaya aday futbolcularından bir tanesi. Arda Turan kaçırdık Arda Turan Domuz gribi oldu. Domuz gribi oldu. Mi? Onu patlattı. Ondan sonra bunu patlatmak yetmez dedi bana. Bir de evlilik teklifiyle Sinem Kobala. Evlilik... Tek, teklifi patlattı. Teklifi patlattı. Ee, i̇şte ne diyor bayramdan sonra... Sinem Kobal dedi Selena mıydı? Ha, i̇şte Selena mıydı? O değil mi? Selena mı? Selena, Selena. Bir, bir şeydi, bir ülkenin prensesini mi? Ya, ya Selena ya da o bulaşık deterjanatılımının yani. Aa, o kız i̇şte, ya, ama ne falan diyen kızı... Bir bezbebe var. <gülüyor> bezbebe, <gülüyor> doğru. Çok hoş. Ee, umarız işte 22 yaşında Sinem Kobal, Arda Kırağ'nda 22 yaşında... Yaşlarını. ama çocuklar biraz <gülüyor> beklesinler derim ben <gülüyor> acı etmeyin çocuklar iyice bir düşünün taşıyın diyorum ben bir büyükleri olarak tekrar e, valla bayramdan sonra isteyecekler işte Sinan ben Kovalı. ben Arda Turanın menajeri olsam giderdim şey derdim Arda Turana bak oğlum derdim sen de Türkiye'ne yakışıklı futbolcusu kız da güzel David Beckham'la like, o oh, Victoria olursunuz Türkiye'de ha. demiştir bence ya haklı yani, mesela şey olabilir de onu ama adamlar piyasada Yoklar. Kimi? Ee, neydi o mankenle evlenen basketbolcu? Mankenle evlenen basketbolcu mu? Bir Mustafa Zaza Sandal. mı? Zaza mı? <gülüyor> Zaza değil <gülüyor> mi? <O> barları almıyorlar. <gülüyor> Zaza inden. <gülüyor> ben de David Beckham olacaktım. Damsız almamlar diyen adam değilim. Ya hani Kimdi uzun, ya? Ya. Gene... uzun mu? basketbol biliyorsunuz. İbrahim sen. Kutlay. Panatyakos ne diyeceksiniz sabah sabah. <gülüyor> İbrahim, İbrahim Kutlay ile Demet Şener diyorsun. Ha, doğru mu? Doğru evet, doğru. Doğru. doğru Panatyakos da. doğru mu? Doğru. Bana... O da doğru Panathinaikos'ta oynu Panathinaikos dese. Evet. Panathinaikos'ta dolmuş. Evet. İşte onlar da oynadı. Olabilirilerde... Olympiakos'ta mı oynadı Panathinaikos'ta mı? Pana Pana. Yani. Pana Pana bilmiyorum genel olarak kostumostlu bir takımda evet. oynadı. Onlar olabilirler de yoklar piyasada. E onlar onlar çoluğa çocuğa karıştı. Ona Çocuğuna üremekten şey, karıştı. şey yapamadılar. David Beckham'lar da çoluğa çocuğa karıştı. Onlar Onun da bayağı iyi ürediler. Şeyi popülariteyi güçlendirir de Türkiye'de değiller. Ara ara geliyorlar röportaj veriyorlar. Burada böyle bir... Olur mu canım İstanbul'da var. yaşıyorlar. Ne, ne panatina yapısın? Bitti, bitti mi bitti onlar panatya? Pan bana, bana bitti bana. Aa O zaman ilk evlendiklerinde şey yapamadılar. Güzel fiştekli. İyi randımanlı giremediler ya. Ama ne alakası da... var? Yurt dışında mı yaşamaları lazım David Beckham'la Victoria Beckham? Hayır işte şeyde yaşamaları var. Gündemde değiller diye oraya alışverişe gitti. He. Oraya gitti. Arda işte ne bileyim eve e, sitelerden mobilya bakarken görüntülendi falan diye. Hop hemen biz de Arda gibi sitelere akın edeceğiz. Öyle bir şey olması lazım. Yok öyle bir örnek çiftimiz yok. Kimi taklit edeceğiz? Evet. Ama zaten bu Kimi? Tıtam. Oya Borayı mı? <gülüyor> Ay, Oya Borayı'yı gördünüz mü yıllar sonra? Yok görmedim. Aa, Ama okudum sağda solda. Yıldan sonra baş çıkarmıştım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Evet. Olay mı çıkmış ya orada? Ne Onlar bileyim vallahi tıklı Ben tıklıyorum. onları bir seyrettim. Oyanın halini gördükten sonra dedim ya ki yaşlanmış mı o ya? Ay ay. Bana bir masal anlat Bora <gülüyor> diye <cırkı> şarkı <gülüyor> Hatta Bora'da baba diyordu, Bora'da baba da bana diyordu. Öyle güzel bir. Bora Bora'da var mıydı program? vardı. Herkes vardı canım. Bora'nın soyadını biliyor musunuz? Ebeci oldu muydu? Oldu. Ebu. Ebe oldu. Ebe evet. oldu. <gülüyor> Ondan sonra bak bu güzel. Güzel haberlerle vermeye devam edeyim. E o... tamam o zaman evlensinlerdi bize de bir örnek çift çıksın ya. E tabi demin futbol dünyası olması şart zaten. Nasıl David Beckham'da şey o çünkü o futbol olmazsa olmazın e, gerekliliklerinden bir tanesi. Birbirine bu kadar yakışacak başka bir de düşünemiyorum. Ben bunları söyleyerek bu e, yılın düğününe şimdiden davetiye mi... Garantilemeye çalışıyorum Yaz başı gibi düşünüyorlar yılın, düğün, yılın düğününü e, aday mı belirledin Yoksa şey mi çünkü Yılın düğünü budur diyorsan biraz erken davrandın gibi geliyor ya. Ya, Yılın derken ama 2010'a bakacağız 2010 önümüzde uzun bir mi? süreç var Hayır, ben Zaten 1 Aralık 2009'dan 1 Aralık 2010'a kadar geçen, geçen süreyi söylediniz Ben şöyle diyorum Benim bir çeyrek altınım var Bunu bakalım kim hak edecek <gülüyor> <gülüyor> laboratuvarda et geliştirmişler hadi gözümüz aydın. <gülüyor> <gülüyor> laboratuvarda et geliştirmişler et ama deme nasıl bir et onu yaptılar daha önce deney tüpünde çay demlediler mi <gülüyor> <gülüyor> randıman alamadılar. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptılar şimdi neydi o bir tane şey vardı ya ne? bilmem ne ocağı ne deniyordu ona asker ocağı asker ocağı ocağı Oğlum, ne laboratuvar oca? oca. Beher mi? Beher mi onun adı? Ha Beher. beher. Ne canım Beher, beher değil ya. ya. Beher kap. Beher kapı ocağı. Ne ocağı ocağı mi? mı? İmbik mi? Ne ya? Ne imbiği lan? Ne ocağı tamam. be? <gülüyor> Sündür mü? Ne? Ulan <gülüyor> <Zaten> laboratuvardan <gülüyor> ne alakası var? <gülüyor> evet evet. Bahir'in ne diyeyim mi? Abi laboratuvarda bir ocak olur ya. Ne ocağı? Ne laboratuvarda? Hürmüz hürmüz. Hürmüz. <gülüyor> Hürmüz değil ya. Hürmüz sanayide olur. Adam laboratuvarı soruyor. O zaman pürmüz neyse de işte deney, deney tüpü e, şey ocağı. Deney tüpünü ısıttığın bir ocak var. Deney ocağı mı? Deney o. Her şeyi bilen dinleyicilerimize danışanım da onlar uyandılar mı programı başladığında bilmiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> 30 <21330, gülüyor> Sevgi dinleyiciler telefonumuz laboratuvarda bir ocak oluyor hani. İspirit ocağı İspirit diyorum ben ocağı değilim. Hı. Ha gazlı şey tüpü koyuyorlar orada e, küçük bir piknik tüpün üstünde yapıyorlar abi ne ne yapacaklar o bağlanmıyor ki çoğu şey laboratuvarlarımızın durumu <gülüyor> vay sen çirkin laboratuvar gördün diye yani <gülüyor> bazı laboratuvarlarda var <gülüyor> ne laboratuvarlar var günaydın Adam. efendim merhaba hoş geldiniz hoş bulduk kimle görüşüyoruz ben müesser Taneri müesser onu hoş geldiniz. Hoş Tanınmış laboratuvar mısınız Meser Hanım. <gülüyor> Hayır, gıda mühendisiyim ama okulda kullanmıştım. Meser Hanım <gülüyor> niye üzgünsünüz? Peki. Çok özür dilerim. Ben ilk programımız olduğu için. Efendim. E, şimdi bugün ya yeni başladık ya Meser Hanım. Evet. Şimdi konuyla ilgili sizden alacağız bilgiyle de siz bir üzgün müsünüz bugün? Anlayamadım Üzgün müsünüz? Sesiniz buğulu buğulu, buğulu geliyor. geliyor, gözleriniz buralım, dolu dolu. Araba kullandığım sanırım biraz duygulanır daha. mısınız? Hep araba kullanırken böyle. Şimdiki durdum, durdum. Ha, dur Ama bak yok. nasıl keyfi yerine geldi <gülüyor> durunca. Durunca nasıl kanka alsaymışız diyeceğiz. Bence hemen alın cevabı. En son birine 60 lira ceza kesilmişti Doğru. bizim yüzümüzde. Evet, yani evet. gelin müezzeronumu da ahını almayalım. Hemen alın cevabınız müezzeronu. Buzan beki. Efendim. Bunzen beki. Buzen beki mi? Buzen evet. mi? Bunzen beki mi? Evet, laboratuvarda yakılan ocağa bunzen beki. Kodlar mısınız müsterinin? Biz anlamadık çünkü. B U ne? Kodla. Ne? Evet. Nidenin N'si. Evet. Z zongulan zekli. Adana'nın alısı. E Bunzenbeki. Bunzenbeki. Bunzenbeki. Peki, evet, güzel, çok güzel, çok güzel. konur, laboratuvarda deneyler öyle yapılır. Ben ben çok teşekkürler Müesir Hanım, görüşmek üzere. üzere. En azından Müesir Hanım zamanında öyle yapılırdı. Teşekkürler, sağ ol Şimdi düşün yani ben kadar labor laborantlık çok güzel bir şeymiş ya öyle karışımı hazırlıyorsun. Bun zembekiyi diye getiriyorlar ondan sonra kaynatma noktasına geliyor çünkü. Orada mesela bir şeysi vardır. Bun zembekiler yansın diyorlar. Har har har, har har har har har har yakarlar bun zembekileri. <gülüyor> efendim. Har hani ateştim yapıcı. <gülüyor> har hani. ateşti. İşte. Ondan sonra ne bun zembeki de mi yapmışlar efendim? Bun zembeki. Ya şu espri mi? için bir satır uradım. O et yapmışlar. Bun <gülüyor> zembeki de mi yapmışlar. Hollanda'da e, bilim adamları e, dur bakayım domuzdan kas hücreleri çoğaltılmış. Domuzdan edilen, kıl koparmışlar. Etin 5 yıl içinde e, piyasadan ötüyoruz. Bir yerden ötüyoruz, bir yerden Bak. demek ki fairden ötüyoruz. Yok fairden de değil. Piyasadan. Piyasaya piyasadan, piyasaya, piyasaya piyasadan, yol gider. Bugün alacalı başladı. Piyasadan e, piyasada olacakmış beş yıl içinde e, laboratuvar e, eti çiftlik evet, balığı gibi bir şey. Hayvan kesilmesine gerek yok arkadaş. Bundan sonra demek bilim adamı. Çel Ama çizme. hayvan kesilmesine gerek yok diye yedi soya kıymalarını öyle bir şey düşünün ki istediğin kadar baharat bas. Leblebi tadından kurtulamıyorsun. Sen et tadı alacağını zannediyorsun bir noktadan sonra ama yok. Habere leblebi tadı geliyor insanlar. Çok çekim bir şey akadar. Çok çekim. Soya, şey. soya kıyması ne yani? Yani tamam et Neyse. yemiyorsun, vejeteryan kardeşin de kendine niye soya kıyması ile eziyet ediyorsun? Bari hani kendini aldatmaya çalışma. Sen nasıl alıyorsun soya kıymasını eve? <gülüyor> Çiğden. <gülüyor> <gülüyor> ya yani yok ner nerede satılıyor soya kıyması? Soya kıyması. Bakallarda, marketlerde. Hı hı, kutuda veriyorlar. Kutuda veriyorlar. O... Sıcak suyla bir şişiriyorsun. Şey hı hı. Birge mis gibi soya kıyması aldım sana diye mi geliyorsun? Bir kere aldık denedik işte onu kutuyla sonra onu suyla şişiriyorsun en başta. E? Sonra normal işte soğanla domatesle falan kavuruyorsun. Kavur kavur leblebi. Kavur kavur leblebi tadı geliyor yani. Makarnanın üstüne koyunca makarnayı da berbat ediyor. Ha. E sonra vazgeçtiniz bu Ondan işlerden. sonra vazgeçtik tabi olacak şey değil dedik iyi büyük badire atlatmışsınız. Abi sen bir yani. denesene soya kıymasını. Niye bir bana denetiyorsun? Yoğurarak. Çiğ köfte diye. yapmayı denesene. Ne köftesi? Soya, çiğ köfte. Niye köftesi. adamın emeğini şey boşuna şey yapacaksın? Çirkin bir şey ya. Çiğ köftede daha çok baharat var. Belki o leblebi tadını ortadan kaldır. Tabii abi sonuçta bulgur falan yani. Orada tamam. bulgur kendini şey yapar yani belli eder diye tahmin ediyorum. Yap o zaman fire. ben seni kurtarmaya çalışıyorum ya. Soya fasulyesi, soya kıymasını şey yaparken yoğururken tadın kaçar. Oğlum biz füzyon mutfağından gelmeyiz. Deneyeceğiz tabii böyle şeyleri. Füzyon mutfağının vazgeçilmez öğelerinden bir füzyon tanesi. Füzyon mutfağından <gülüyor> geldiğini iddia eden fire Ömçak'ın var <gülüyor> Yakalandı. Ama. Evet, ben bunu yakalandım ama bugün e, Ankara'mızda at koşar, baht kazanır. Neden? Çünkü neden? At yarışları başlıyor. At gibi. yarışları bugün başlıyor Ege'cim. Ah rahmetli Cemvardar şurada olacaktı da gidip o neydi Atlı Spor Kulübüne gidip orada seyreden televizyondan seyretmek yerine burada seyretseydi adam hiç oralara gitmezdi Amerikalıların. Vallahi doğru söyledi. Ama... yarışlar Hı. mı var? Yani alakası var. Bugün e, Cumhurbaşkanlığı e, ve Meclis Kupalarının verildiği çok önemli at yarışlarını ev, ev sahibi yapacak Ankara'mız. Ha, düzenli Önemli olarak... at yarışları var yani. Ganyan oynanan yarışlar yok yani. E, ya, düzenli olarak, düzenli var. O ayrı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Var mı at Kupası... yarışı Ankara'da? Düzenli at yarışı. Ankara'da hipodrom olduğuna inanıyorsun. Ve yıllardır da. vardı da hiç Orada gideceğim yeni hipodrom yapıldı. Olması olur mu? Kaç mı? yıldır var ya hiç haberimiz yok. Gitsek ya at yarışına çok zevkli bir şey. Tabii şeydir. ki en güzel kıyafetlerimizi giyip at yarışlarına gideriz. Dinleyicilerimizle birlikte bir geniş altılı oynatsak. <gülüyor> Herkesin katkısıyla. Bir de sıralı ikili miydi neydi o? Güzel onun sen dediğin. İkili var işte sıralı ikili diye bir şey yok. İkili dedi ne yapıyorsun? Birinci bu olacak ikinci de bu olacak diye. Ha. E evet, bu kadar yani. Esprili bir şeydir yani güzel. <gülüyor> İyi sıralı ikili falan oynarız, güzel geçiriz yani. Melon şapkalarımızı takarız, oktay sen şu geniş. O da yapıldı zamanında. <gülüyor> <gülüyor> hava şimdi hipodrom yenilendi, <gülüyor> yenilendi Yenilen, Yenilenen hipodromumuzda Ankara'mız Gerçi görüşüyor Gerçi Ankara'da bir radyo programı olarak 5 sene sonra hipodrom yenilendi dememiz de O da bir ya enteresan bir açıklı yerden, bir durummuş bizim. Için. Hava soğuk falan demeyin Atlar baya koşuyor yani Onu da e, göz ardı etmeyin Atlarımızı yalnız bırakmayalım Çünkü atların en büyük şeysi seyirci Seyirci tabi Seyirci olmaktan sonra biz ne demeye koşuyoruz demiş tanınmış atlardan ha, bir biri. tanesi <gülüyor> yelisini masaya koymuş çat çat, çat, çat çat biz neye koşuyoruz demiş gençlik ikisi İsviçre elmasıymış o ortaya çıktı ta İsviçre elmasının adı var okta onu öyle sevler misin Utweiler Spatluve aynı öyle bu işte bu elmalar bugüne kadar ee, çok dayanıklı elma diye biliniyordu. Meğerse Ge gençlik iksiri olan, olan elma. Çok dayanıklı elma var? Tartayım mı <gülüyor> bir kül? Dayanıklı için. elma ne demek? Alıyorsun. Ya şitengir şitengir. Buzhaneye koymana gerek olmadan. Buzhane elması abi bu. Buzhane mi? <gülüyor> evet. Sarayladeye gidiyor oradan. <gülüyor> Buzhaneye koymuyorsun. <gülüyor> evinde duruyor. Şeyin üstünde. <gülüyor> tüpün yanında duruyor. <gülüyor> Buzhane dediğin buzdolabı mı? Hayır ya buzhanede durur ya el elmalar. Öyle Ege bizim evde de var. Bu sizin evde yok mu? Aa çok acayip bir ya üretici ayıp. üretici elmayı nerede saklar bu sahnedeyse? Üretici... Bizde Bunzeki ocağı var. Neydi ya? Buzun Bunzenbeki Eee ne oluyormuş bu elma? Zer <gülüyor> Abi bu Michelle Obama var ya Michelle Obama. <gülüyor> evet. Genç kızların yeni gözdesi ve hatta ilahı diye geçer. Tamam. Ne oldu yani ne? Kusursuz vücudu ve fütursuz tavırlarıyla dikkat çeken Michelle Obama'nın güzellik sırrının bu olduğu ortaya çıktı. Tabii canım. İsviçre elması. İsviçre elması. Her sabah rendeletiyormuş güzel. Obama'ya güzel rendeletiyormuş. Onun önce suyunu... Çey içiyormuş başkanı Posasını içiyor. sürüyormuş. Posasını sürüyormuş. Yani cildi var ya adeta bir bebek cildi diyorlar. Michel Obama'nın cildi için. Var mı memleketimizde? Michel Obama'nın var mı? Kremden mi? Ya krem mi elma mı artık bizim ülkemiz krem, yani. Krem krem bu elma 300 dolarmış ya olur mu? Yok. Hadi ya. Öyle değil pahalı pahalıca bir şey. Gerek yok. Çürümüyormuş bu öz, öz, özelliği çürümüyor pörsümüyor. Ya bu çürümüyorsa o zaman biz pörsümüyor. bunu orumuza buramıza sürüyoruz. Bize atıyoruz. göre yani çünkü biz de alıyoruz alıyoruz atıyoruz. <gülüyor> Yenmiyoruz. <gülüyor> Bunlar bir kere alırız. Bütün kışı çıkarırız işte. <gülüyor> <gülüyor> yani. yani. Ee, Michelle Obama'nın e, güzellik sırrını da verdiğimize göre arzu ederseniz e, ben önemli gündem maddelerine doğru geçmeye başlayacağım. Biraz derinize. Genel eve. gündeme dönüyor musun? Genel gündeme dönüyorum Genel ben, oktay... gündeme bakıyorum. Tutabilene Genel gündem varmış bu arada. Demin ben onu şey yaptım. Ne varmış? Genel gündem Genel gündem. Önümüzdeki dakikalarda onu da paylaşacağız. Beyler, Venedik sular altında ne diyorsunuz? E bunun zaten Venedik'in esprisi bu değil mi? Ya tatlı taşma yapmış ya, ee, bayağı mesela 131 santimlik yüksekliğe kadar ulaşmış. Yani bu dedim kanalların harici yan taraflar var ya, yan tarafları tatlı bir taşma yapmış. Özellikle yan taraflarda şişme oldu demiş. Ha, evet. Venedik belediyesi. Aa, bütün turistler, morisler de enteresan tipler <gülüyor> oturmuşlar suların içinde. Bu Antalya'da vardı ya, balık yiyorsun. Ne yiyordu? Öyle kafelerde oturuyorlar falan. Hem sinirini hem kafevi lattelerimizi içiyoruz diye mutlu mesut. Herkes gayet güzel. Hayır reklam yapma ya. Ne? Kafevi latte mi? Yo ben genel Şimdi de söyleyeyim araziyi. Abi söyleyeyim. yani kafevi latte dedi. Bu bir ilk programımız dedi. ya. 30 dakika yürüdükten sonra. O şimdi kimse sunmuyor ya. O yüzden ben burada mesela atıyorum böyle bir şey veriyorum hani. Şimdi sabah mesela ünlü bir kafevi latte markası diyecek ki. Ulan ne? Vay bir be, benim aklıma niye gelmedi bu diye hop tak iki dakika sonra bir telefon. Venedik sular altında güzel ona sıra. Biraz evet. programımızda zaman zaman komik haberlere de eriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, i̇şte onlardan biri. Ay yavrum. 155 polis imdattan güldüren istekler. Biriniz ağzınızda denkten falan diye yapabilir mi ya? Mesela yani polis imdat haberleri. Komik fon. Mesela ha. o zaman ben polis imdat fonu geriyim. Gidim <gülüyor> bakayım. Dur dur dur. Komik haber fon. Komik haber fon çünkü. Ko ko ko ko komik. <gülüyor> ko komik. <gülüyor> <gülüyor> komik. <gülüyor> komik. <gülüyor> komik haber. Komik haber. Komik. Ko komik haber. Komik. Ko ko komik haber. Komik. Ko komik haber. Komik haber. Beni bir daha Evet komik haberde bugün 155 polis imdattan Gülden'e istekler şey çıkarmış 155 yetkilileri bize bugüne kadar ne tip istekler nasıl geldi diye. Güzel yazılı olması her şeyin yazılı olması güzel evet. Yani 155'i ne sanarak valla aranıyor bilmiyorum da soban bir türlü tütmüyor ekip gönderir misiniz diye şey var telefon güzel kış sezonu demek ki ne yapıyoruz buradan bacalarımız baca temizliğine dikkat ve ha. lodos uyarısında ekmek isteyen varmış 155'ten e nereden Neyse. isteyeceksin abi açım ekmek diye mi bir Ekipli... ekmek bir de yoğurt diye mi ekiplerinizden birisi rica etsek ekmek alır mı bize demiş ondan sonra intihar etmek üzereyim bana lütfen yardım eder misiniz diye intihar etme konusunda mı yani aslında bence en mantıklısı intihar etme konusunda çünkü ben atacağım kendime size iş çıkacak erkenden gelin demiş ondan sonra seyyar satıcıdan soğan aldım çürük çıktı şikayetçiyim demiş soğandan mı seyyar satıcıdan mı <gülüyor> İşte polis senin de merak etti <gülüyor> bu olmuş zaten. Yo, ama çok hakikaten muallak sorular var ya daha netleşmesi lazım yazık adamlar Polisi... gidiyorlar akşam evde siyasi ediyorlar sabah diyor. <gülüyor> soğan aldık şerefsiz bak altı hep çürüklere kakalanmış şey. isterseniz gelin bir DNA testi yapalım. <gülüyor> ondan sonra bak kızım bir buçuk yaşında telefon ona veriyorum Sena diye seslenir misiniz demiş. Tamam çocuğu polisle korkutuyorlar ya. O. Evet çocuk Sena demek yemeği yemedi Sena. Polisin yazılı olmayan görevleri arasındadır. Yemek yemeyen çocuğa ters bakmak. Bak polise veririm dediğinde annenin o şeyini yani polisin yazılı olmayan en önemli bir görevdir. Bak polise veririm yapmak ve Sena'da küçücük yaşında daha 1-1,5 yaşındayken polis imdat numarasını öğreniyor. O da güzel bir şey tabii ki yani. <gülüyor> Çocuk başı sıkıştığına yani. polis imdat. alo polis imdat. Kaçtır polis imdatın numarası? 100? 50. 100-50 5 değil mi Oktay? Değil mi canım? 155 miydi polis, 155 miydi? polis imdat? 155 polis imdat tabii Bu şarkıda da 155 miydi? Tabii. Ha, telefon Play, School, delikleri için de. One five ha, five five diye bir şarkı vardı. O zaman canım? Telefon 22 14'ten... Polis teşkilatına geldi. geldi. <gülüyor> Abiciğim o zaman 6 O zamandan bayağı değişti. Zaman Sen önceden bahsediyorsun. 3 değil miydi polis? Ya, her zaman 3 haneli değil miydi? 14 20 Ya bunu bir, bir numara yapsa insan hangisini arayacağını şaşırıyor. O yüzden zaten millet abileri polisi arıyordur En çok akılda kalan o. 110. Yangını biliyor musunuz kaç? Yangını bilmez miyiz? Kaç? Yang yangını ben sonra söyleyeyim. Alinden öğrendim geçen. 110. 110. 110 işte yani. 1, -1 diye Alinden yeni öğrendim. Tabii. Yangın çıksa ben gene polisi mi ararım şey gibi. Ne arıyorduk memur beydi? Çok bir güzel. Mesela şey olsa orada yangınsa şunu, depremse bunu, polisse şunu, jandarmeye şunu diye bir bağlanması Masal mesela olur. hala devam ediyor mu? Alo, Alo masal. Alo masal attı. Alo masal attı bitti. <gülüyor> o da mı bitti ya? Dünyanın ya bu hayır ne? Hayrolsun kadar... üstüyü var. Attı. Oo Sizler o dünyanın en güzel şeysi ya. Onu, bir, onu arayabiliriz isterseniz. Rüyamız olsun ben hastanedeyken bir gün seyretmiştim. Sonra kadını yayından kaldırdılar. Evet ya başka bir kadın gelmiş. Yani o, o kadın çok güzel. Hatlar bomboş. Öyleydi siz seyrediniz miyiz? Tabii canım. Güzel Hatlar mi? bomboş arayın. Hatlar bomboş. Ondan sonra birisi çıkınca anam çok sevindim aradığında diye başlıyordu. Ne güzel bir kadın. Bir hanımefendiyim. <gülüyor> Hatlar <gülüyor> bomboş <gülüyor> diyen bir kadın aradım yıllarca. <gülüyor> Tam bulmuşken ortadan kaldırdılar <gülüyor> yazık. Bir anda değişir yer. Aman komşular, itişine dostlar modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyorlar. Alo. Bu Oktay Demirci Domuz gribi aşısı oldu biliyorsunuz. Aa, evet ben Bu Konudaki oldum. en önemli gelişme tabii ki Oktay Demirci'den geliyor. Fransa'da da sirk çalışanları olmuş. Ne diyorsun Oktay? E, domuz Aynı vardı işte, sirkten. Sirkten çok yayılıyormuş ya. Çok yayılıyormuş. Aman sirke gideceklere uyarılarımızı şimdiden yapalım <gülüyor> ee, bu çok gerçekten meşakkatli bir iş olabilir. Sonrası en son için. sirke ne zaman gittiniz? Ben e, bir alışveriş merkezinin bahçesinde... E, ha yok yok ben gittim. Şey getirdiler ya beleş. Beleş sirki mi? Beleş sirkine gittim. Aman bir sıkıldım bir sıkıldım aman vallahi çok sıkıldım ya. Ben en son çeşmede sirke gittim. Bir, bir yük bilmem ne sirkiydi. Hmm. Ulan sirklerin şeyde bir hayvan olması gerekmez mi? Bir... <gülüyor> Panter. <gülüyor> köpek vardı ya. Bu kadar acıklı bir şey olur mu yani? Hayır belki görmemişsindir. Panter de vardır ya. Pantersin silme olur ya. Panter ne? vardır Panter kesin. yok. Bir tane yavru aslan vardı. Onu da böyle kucağında dolaştırıyordu bir adam. 10 liraya aslanla fotoğraf çektiriyordum. Bu, bu liralık... aslanın şovu da yok. Yavru aslanı kucağında alıyorsa çıkırt diye fotoğraf çektiriyorsun. O kadar. Ne kadarlık bir şey DG? Ne? Aslan mı? Aslan. Yavru dedi. İşte köpek. Senin köpeğin kadar bir şeydi onun biraz daha hacimlisi eski köpeğin kadar eski köpeğin aslan senin <gülüyor> köpeğin olur Aa, değil 10 mi? 10 milyonu ver ama yani bu kadar bozulduğumu hatırlamıyorum palyaço vardı ağzında sigarayla çıktı herif bu kadar mutiksinir insan mesleğinden <gülüyor> zaten böyle bir o canbaz bilet satıyor sirkin öyle bir havası var ya ha. yani herkes her işi yapıyor sirk dediğin her personel alınmıyor fazla personel şeyini giderini düşürtmek için işte orada adam ipte dolaşıyor ondan sonra <gülüyor> minder <vurdu>. satıyor <gülüyor> <gülüyor> ve palyaço arada balon satıyor böyle bir acı minder valla ben minder yani daha doğrusu minder aldım ondan sonra bir baktım minler satan adam ipin üstünde oynuyor <gülüyor> bir şey söyleyebilir miyim mi çok affedersin de eee Minden niye şey yapıyorsunuz alıyorsunuz? Betona mı oturtuyorlar siz Tahtaya oturtuyorlar abi. E otur abi tahtaya en güzel şey işte. Akşamın sıcaklığını hisseder. Bir kere gitmişken zorunda <gülüyor> <yani> <gülüyor> biraz ardalık yapasın geliyor. Bir de minder alalım ya diyorsun. Vay be çılgın. Ben de foklara gıcık olmuştum ya. Fok gördün mü sen? Gene iyiymiş seninki. Sokakta görmediğin hayvanı görmek iyidir yani. Ben köpek gördüm bir de at gördüm. Atı da görüyorsun yani. Foktay sen ne gördün? Ben şey gördüm mors ama... Televizyonda hafta sonu çok güzel İstanbul'da şey varmış güzel bu e, Yunusların ve Morrison şey, şovu Mor ne ya Mor deniz işte, ayısı oldu de, ayı balığı o ayı balığı değil ya işte, Ay deniz ayısı deniz, deniz ayısı. ayısı veya deniz aygırı da denir kendisine onun folkta ne farkı var aygır vut ee, onun folkta ne farkı var folkta şimdi... hiç <gülüyor> alakası yok onun ya. ne alakası var Ege ya? dişli falan olan değil mi deniz ayısı dişleri var büyük onun ayıyla da hiç alakası yok aslında. Denizle alakası var. Yani başka bir isim bulamadılar mı? İrice ya ondan işte. Her ayı iri deniz ayısı yani. ona bakarsa balinadır bence. Yani en iri Memeli mi? olması nedeniyle daha da yakın ayıya. E, fok da memeli. Fok da mı memeli? Ya, yumurtadan öreyen Mars. Mors. Fok da o zaman niye foku şey? Ha, ama o zaten karada. Ha. Yani düşünürsen onda bir espri yok. E tabi canım şimdi karada olduğu için yoksa çok da herhalde bir, bir şeylere dayandırdıklarını zannetmiyorum. Denizle ve havada böyle bir hayvan lazım bana. <gülüyor> Eyvallah. <oldu. gülüyor> evet buyurun efendim. <gülüyor> Ay, Ajde Pekkan 18'da New York'ta. New York'tan bizi dinleyen e, değerli izlerimize müjdesini verelim. E, 100 bin dolar alacakmış konserden. O asıl o önemli değil. Bilet fiyatları da 1750-2000. Ön nasıl sıra... önemli değil Oktay ya? Şu içinde bulunduğumuz nasıl önemli değil? Ön Biraz bahset. Ne tip yatırımlar düşünüyormuş? Kiloyla altın mı alacakmış? Mesela bak. <gülüyor> Burada meraklısı var. <gülüyor> <gülüyor> Fahir, kaç kiloya gelir? Kaç ne, Kaç dolar? 100 bin dolardan kaç kilo altın 100 bin alır? dolardan sen temiz yani 2 kilodan azalırsın. 1.5 yani bir kilo, bir, bir kilodan 1.800. 1 kilo 800 gram. Tart bana oradan 1.800 24 ayar olsun dersin. Garip garip konuşma ya. Hiç hesap kitap bilmiyorum. 100 bin dolar diyoruz. Evet o kadar. Ben mesela yatırım mı... 100 bin yok. dolar dedim. Ben 100 bin lira diye düşündüm. Hayret tabii tabii. Yap, ben hayret. sana söyleyeyim, iki 2,5 kilo temiz alırsın. 2,5 kilo. Tart iki 2,5 kilo iyilerinden, ön taraflardan, mozalaklarından koyma altınların diye. Çünkü ön taraflara hep iyileri koyuyorlar. Arkalara mozalakları. Le mozalak. Aş <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'den de dinlemeye gidecekler var. İsterseniz biz de bu şeye katılabiliriz. <gülüyor> Kıfır'ya biz de katılalım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç Ajda Pekkan sahnedeyi izlediniz mi siz? Ajda Pekkan'ı sahnedeyi izlemez miyim Ajda Pekkan'ı izlemedim. Sezen e. Aksu, Nilüfer'i izledim. eksiğim Ajda Pekkan'dır. O sen üçlemeden izledim, mi? Aa, ez, izledim ben. Fuarda izledim. Nerede musun? izledin? Tabii fuarda izledim ya. De, kaç? E, ama bir, garip bir şekilde Ajda Pekkan vardı ve de şey vardı galiba yanlarında. Sen Zeki Alansiye ile Metin Akpınar öyle bir... Vardır. ...kumpanya olabilir mi? olabilir Tamam izledim o zaman. olabilir Benim de vokallerinde Mazhar Fuat Hadi. Özkan vardı. Bak doğru. Veya e, Özkan Fuat vardı. Masar'da. Ege nasıl bir dünya çiziyorsun bize ya? ağaçta da Pekkan... Zeki Alasya, Metin Akpınar, vokallerde masaradan son. Aa ama öyle fuar dünyası öyledir Faiz. Fuar dünyası. O zaman masar dünyası... Fatih Toskan'ın daha şeyden öncesi e, Ele güne karşıdan önceki dönemde ha, Onların için mihenk taşıdır Ele güne karşı. Ee, onu da izledim ama hiç anlayacak yaşta değildim. <gülüyor> Bak, zaten Sesenek şu konserini, Nilüfer konserini yaptık. Yaptık, otomatik. E, ben onları izledik yani. sayılır. Tamam. Sayılır değil, izledik. Ajda Pekkan'ı izlemedik. Sen izledin mi Faiz? Ben Ajda... fuarda da izlemedim bir Ajda Pekkan'ı. Ya ben Ajda Pekkan'ı sanki izlemiş gibi hissediyorum diyorum kendimi yani, hep Ajda kanı izlemişim gibi. Levent Kırça izlediniz mi? Levent Kırça izleyemedim canlı. ben canlı izleyemedim ya. Hmm. Yani o da büyük bir O da Direkti... yalnız ben cuma gecesi Levent Kırça izledim. Ha televizyonda yine programında. Hu bir kere Abi o Levent Karaca'nın bir tane uzun boylu bir adamı var ya. Hayır, evet, bıyıklı. Onu ne yapacak ya? Onu ben düşündüğümü. Bir dakika, genç olan mı? Yaşlı genç olan. Mı? Genç. Aa, genç olan. Ne o... yapacak o? Bir, bir düşündü mü acaba? Ne yapacağım? Ben ne yapacağım diye genel olarak bir düşündüm. Bir o... kariyer planı yaptım ki. O da bizim akımız aynı şeyleri düşünüyor. <gülüyor> Tabii canım. <şöyle>. Benimle <gülüyor> dikkatli konuşmalarını. Allah Allah, vallahi baktım baktım adama. He. Ne yapacak diye düşündün mü hiç? Sırf aklımda o vardı yani. O başka bir dizide daha oynuyor biliyor musun? Hadi ya. Evet. O yüzden o değil de esas yaşlı olan ben onun adını daha çok düşünüyorum. Yaşlı büyüklola. Levent Koca daha dinamik olmuş. Kevan söyleyeyim. Öyle mi? Ve müziğini değiştirmiş. Espriden sonra olmuyor. Saro şaklidi varmış ama yine kulaktan kulağa bir sohbet ortamında anlatılırken duydum ben. Yine yani sarhoş taklidi var. Sen hangi skeçini seyrettin? Şöyle bir skeç izledim ben. Ee, bunlar markete gidiyorlar. Adam e, televizyonu kırmak için çekiç istiyor marketten. Lealfer çünkü. E, diyor ki bu kadın bu kadın diyor böyle gözleri oynatarak falan tabii konuşuyor yani esprili olarak. E, bu kadın televizyondaki reklamları çok izliyor. Onların çok etkisinde kalıyor falan diyor. O Hı. sırada karısı diyor ki bu çekici almayalım. Falançı çekici alalım çünkü onun 10 yıl garantisi var falan diyor. Ding ding ding ding ding ding ding, ding, ding. ding, ding i̇şte bu yok. Ding ding ding. Aa bu yoksa olmaz. Bu yoktu. hakikaten yoktu. Ben anlamadım espri. Sketch bitti mi, bitmedi mi? Espri oldu mu, olmadı Anlamıyorsunuz. Nasıl diye ben de anlamazdım. varsa sitcom'larda. Levent ding di ding de ding de ding vardı. O kaldırınca espriler havada kalıyor. Ya çok çok fena çok fena ama ben çok itiraf edebilir miyim çok önemli bir şey. Hı -hı. O gençten çocuk var ya onun ben geçenlerde bir açtım ki bir tatil günlerimizden birinde açtığımı da itiraf ediyorum ee, ve güldüm. Kendimi gülerken yakaladım en azından. Evet. Hepimiz için zor bir dönemdi o yayında olmadığımız günler. o yüzden yani <gülüyor> canım, normal karşılığında. Dünyanın hayır olsun falan izledim ben. Yani uzun uzun izledik onları. Saat 9.02 oldu. İsterseniz birlikte yeni bir saatin başına yeni şarkımızla gelelim. Ondan sonra devam. Günaydın. günaydın, günaydın, ay ay dın, dın, dın. Günay, ay ay dın. bir genç kadını. buyursunlar efendim hoş geldiniz. Hayır gündeme daha yerine var? Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> 20 günde zaten zor öğrendin radyoculuğu. Unuttun yani gene falan değil mi? Alo diye ses kontrol <gülüyor> Alo diye ses yap nasıl yapacağız ya? Ee, şimdi e, çok önemli şeyler var elimde. Bilgiler var. Bunları isterseniz sizle paylaşmak istiyorum. Hayır bunlar öyle böyle bilgiler değil. Gizli bilgiler gibi Yok, e, Vallahi doğru söylüyorsunuz. Ne diyeyim size? Şimdi e, bilim ve teknik dergisi. Daha doğrusu dergisi değil... teknik sitesi bu site site adı verebiliyoruz değil mi? Tabii sitesi ki. de gezmesin insanlar diye. <gülüyor> tabi tabi. Live Science veya başka bir deyişle Live Science da olabilir. Ziyaretçilerin oylamalarıyla yaygın bilimsel miklerden oluşan bir liste hazırladılar. Evet. Buna göre şimdi ben hemen vermek istiyorum. Ayda yer çekimi olmadığı inanışı ve Ay'a gidilmediği inanışı <gülüyor> İnanan adam O da şimdi değil mi? Dolanıyor <gülüyor> Ben yayından Bize inanmıyorum Niye gitmeye devam etmiş bizi Ondan sonra bu, bu, bu Ay'a gidildi Gidiliyorlar uzmanlar Lives. Ne? Ben anlamadım <gülüyor> ya livescience.com mu? livescience.com <gülüyor> www.livescience.com <gülüyor> <gülüyor> Herkes girdi şu anda. İngilizce bu sütü. Hakikaten ya. Ee, şimdi diyorlar ki dünyanın... Mini Nova kapandı pardon. pardon. Guarda, evet <gülüyor> ya niye kapandı? Niye İçimiz kanal diyor Telif nedeniyle kapatmışlar güzelim siteyi Sami, sağ olsun Twitter'cı dostlar. Hemen nereye başvurabileceğimi söylediler. Bundan sonra Easy TV. Easy TV.com Oradan bakacağız artık. He, bakacağız. Ama ha? bir paket olarak sunulduğu günleri unuttuk. Teklif bakın böyle şeyler düştü diyen o güzelim Mini Nova... Tarihin çöplüğüne karıştı. Ne kadar acı bir şey. Açılmaz mı diyorsun Ege? Bir daha açılmaz. Var, zor diyorum. Ne? Girince siteye ne çıkıyor? Lisanslı bir takım ürünler. Lisanslı, Lisanslı ürün. da değil de işte böyle bir takım kendini duyurmak isteyenlerin alın bu albümü beleşe dinleyen dinleyin diyen adamların albümleri çıkıyor. Yok ya. Ne yapacağım? Ben onu yapacağım. Yaparım zaten. Hayret bir şey. O zaman ben devam edeyim. Live Science'a dönelim. Science'a dönelim. Dünyanın güney yarım küresi ve kuzey yarım küresi olmadığı... Ay'desin ne? Ay'a çıkılmadı. Ay'a çıkılmadı. Lütfen. Yani. ne canım Ay'a çıkıldı. Fotoğrafları var. Bir getirdiler ya. Daha ne yapsın adam yani? Daha ne getirsin yani? Ne getirsin? Başka bir şey yok ya. Nümune getirdi. Evet, zaten aşırı e, yükleme yapmıyorum sana dikkat ederse Şey Necat Uygar da şey demiş. Ya çocuklar demiş. Ya gelin buraya demiş. Ya beni pek anlıyorlar bu aralar. Ne oldu falan demiş. O da demiş ki baba demiş modern sabahlar bir süredir yayında değil. O yüzden seni anmiyorlar demiş. Hayat <gülüyor> Akçatepe de şey yapmış ya. Telefon etmiş radyoya ve Elmas niye ya. de esprizi niye yapılmıyor Çünkü oradan gelen telif geliriyle yaşıyor Ama doktor bize Necat Bey şey dedi yani. Abanmayın bir daha. Bir daha abanmayın. Doğru. Yani bir aylık bir sürece yayıldı bunlar. Ee, şimdi dünyanın iki küresi var yarım küre olmak üzere bir kuzey bir de güney. güney Değil doğru. mi? Biz hangi, hangi küredeyiz biz? Oktay? Dünyanın hızına göre değil. değişiyor. Altın küre değil, Altın küre değil mi? <gülüyor> ya evet. Hangi küre değiliz? Kuzey değil mi? Şimdi Ama güney yiyorum ki. Şimdi mesela lavaboyu Ama güney, güney tabii ki güneyde bir küre. Yani Kü orada da yaşayan birçok insan var. Mesela aborjinler. Mesela. Mesela. Küre açılımı. Evet. Şimdi burada suyu açtın lavaboda. Nasıl akar su? Ya onu barışman çey yapmıştı zamanında. Saat yönünde bir yerde saat yönünde dönüyor. Bele bele dönüyor. Sağa doğru dönüyor. Sonra... Saat yönünde. Güney yarımkürede de tersine aktığı e, inanışı var. Kulun Ama yönünde, o tamamen muslu, musluğa bağlı ya. Musluğun kalitesi. Tabii, tabii. Bu mesela tuvalet, tuvalet armatür küçük, Oktay armatür küçük, küçük lavabolar, küçük musluk varsa o döner. Ama mesela böyle cisat harit musluğu. Mesela foş, <gülüyor> tuvalet musluğu mesela kuzey yarım kürede vardır. Güneye eğince bulamam. Bulamam. <gülüyor> bacakları açıp dolaşmak zorunda kalırsın tuvaletin. <gülüyor> nereye sileceğim Mesela duş, telefon tipi bir duş varsa bak bakalım onda dönüyor mu? Dön dön döner mi ya? Düm düm düz geliyor Kalite şeylerde dönme yapmaz Dönme yapmaz Bravo. Armatürün kalitesi tamamen bunun belirleyici ögesi. Dön dön ödü ödü Dönmüş, dönme. Dönmemiş ödül. Dönmemiş. Dönmüyor. Ama Barış Manço döndürmüştü. Ben ya o dönmüyorum. tamamen şey ya şimdi Barış Manço da tabii arkasından e, laf etmeyelim. E, ya numara mı çekti? Hatta böyle ne bileyim tam Döndermiş şey ekvator çizgisinin bir tarafında böyle bir suyun içinde çöp atmıştı. Böyle dönüyor. Bakın şimdi çizginin öbür tarafına geçiyorum. Böyle dönüyor demişti. Ya orada bir çocuk bir çöpleri şey ona? yapıyor. O da yani. Vay da. Ya yani evet. o öyle. Şimdi haşhaşlı çörek. Çörekler var, kıymalı var, peynirli var. Da <gülüyor> haşhaşlı çörek koymak nasıl? Kimin aklına gelmiş diyorsun? Eroin börek yapacağım. Haşhaşlı çörek yemek. Kol eroin'e. Neye benzer? Afyon kullanmaya benzer. Doğrudur. E, bu bu yaygın bir kanat. E, doğru bir yanı var. E, i̇ki haşhaşlı çörek yemek bile, e, affedersiniz ama uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına yeter de atar bile. Bir uyarı. Akşam yemeği haşhaşlı çörek yiyeceğiz. Kaç kaldırarak konuşma ya. <gülüyor> haşhaşlı haşhaşlı çöreği. Hata yaptığımızı anlıyorum sen öyle konuşunca bana bak. Ya var mı ya haşhaşlı çöreği? Senin misin ya? Var canım. Daha 2 gün önce yedim ben. Ya onlar ama büyük oluyor. Ondan iki tanesini yemek af edersin. Şeye girerse, Konya'ya girer. Şimdi haşhaşlı, haşhaşlı çörekten bir adım öteye geçilmiş Konya semalarında. E, tatlı. Ne? Haşhaşlı, haşhaşlı tatlı. tatlı. Haşhaşi. Evet. Şerbet dökülüyor onun üstüne. O evet. tatlıyla beraber haşhaşi yapılıyor. Ondan sonra böyle bir garip bir hisle yiyorsun. Güzel ama haşhaş al ondan sonra her şey tatlı gelir zaten mm -hmm diye papuç yalarsın yani yani o güzelmiş ya ne tat adı adı ne tatlının? adını sormadım ya ismi sadece ismi bize saklı kalsın dediler şimdi devam ediyorum evet esnemek bulaşıcıdır doğru mu diyeyim arkadaşım? doğru yani e, bulaşıcı ben geçen gün Ali'nin öğlen uyutmak için numaradan esnede pek bulaşıcı gelmedi bana ha, şöyle söyleyeyim bulaşıcıdır çünkü Sen... esnemek Nazar belirtisidir. Nazarda nedir? Bulaşıcıdır. Nazar bulaşıcıysa bulaşı. esnemekte nedir? Bulaşı. Sen ciddi. numaradan istediği için bulaşmamıştır. Hmm. Yani e? mesela hasta olmasan, hasta değilsen ama gidiyorsun birinin yüzüne yüzüne öksürüyorsun, hapşır, hasta olur mu? Olmaz. Bulaşıcıdır. Ama hayır. Ha, doğru. Doktor, yaşamlar diyor. Esnete, esneyeceksiniz diyor. Dirseğinizin içine doğru esneyin diyor. Evet, öyle. Veya diyor. mendile esneyin diyor. Birden diyor, karşısındakine diyor esnetmeyin. Yüzüne diyor. esnemeyin. Yüzüne diyor. bak esnemekten biraz bahsedince de tatlı tatlı geliyor mu? Ben benim karşımda dünyalar esnese ben esnemem. Oke. Okay. <gülüyor> Esnerken konuşmamak lazım o Onun zamanında zaman da çıkmamış mıydı açıklaması ya taklitçi nöronlar mı vardı? Ya bırak taklitçi öyle. nöronlar Hemen varmışlar. Bir de, Hemen Levent Kırcan nöronu diye isim koymuşlardı. Hemen taklitçi. Bir de sarhoş taklitçi yapıyordu. Bir de Ahmet Çelik. <gülüyor> Ahmet Çelik miydi? <gülüyor> Ahmet Çevik. Çevik. O adamın hmm. ismini öğrendik sevgili dinleyicilerimize de söyleyeyim ha, Ahmet Çevik. Cevat Kelle değil, değil mi o Ahmet Çevik? Hayır hay hay Cevat hay. Kelle o yaşlı olan. Ay ay ay. O, o bıraktı tam, zaten. O bıraktı. bıraktı mı? Tabii. O bir ara ben starda hatırlıyorum. Bundan 10 yıl önce bütün Kemal Sunal filmlerini baştan çekmişti o adam. Hadi canım. Tam teferruatlı kameraman. Arkadaşımız Cevat. Cevat Neydi onu Benger Sinan Benger Sinan Benger adam. evet be. Sinan Benger ben be. Ne kadar Türk sinema ve dizi sinema dünyasına Biz Levent Kırca'ya olacak o kadar ekibine Bir de Oya Başar vardı Bak Oya Başar gitmiş anca onun yerini Dört kişi dolduruyor Dört kişi sunuyor birer cümle paslaşarak Öyle mi? Aralarında da bir tane <gülüyor> Ahmet Çebik var Oya Başar gitmiş mi? Fahir, sen Neye şaşırıyorsun faiz? O zaman kalkadarı takip etmiyorsun. Nasıl takip etmiyorsun? Ha ha ha anladım. Şimdi anladım. Şimdi anladım. tamam doğru söylüyorsun. O zaman bir başka efsaneyle devam etmek istiyorum ben. <gülüyor> Yüksek bir binadasınız. Kaçıncı kattasınız gelece? 35. Yok, 4. kat. Değil. 4. kat yeterli. Oktaç mı? Abartma yani. Ankara'da 35. <gülüyor> 35. katta nerede oturacaksın değil mi? Oturamazsın. Orada oturuyorsun. Balkondasın. Böyle arkadaşlarına şakalaşıyorsunuz birbirinize bozuk para. Birini ittin. Birini ittin ne oldu? Kafa ağır çekti mi? Kafa... Çeker mi? Çeker. Çeker arkadaş. Kafa balkonda kafa ağır çekmesi doğru mudur? Doğru. Mu? Do doğru olmaz mı ya? Bu kaç tane? Bu canlar yandı ya. Kafalar... Güney cephe şeyi mi? Gökdelenlerin güney cephesi gene de soğuk oluyor. Ya olur. Olur nasıl gökdelenlerin güney cephesi buz kesiyor ya Yüksekteysen balkondaysan sallanır hissedersin o sallanmayı o mu? Bak o adam biliyor neler neler Alttakiler güzel yakarsa kombiyi ortada tutmak yeterli o mu? <gülüyor> Isınmadan daha önemli olan şey yalıtımdır o mu? Doğru Doğru Lan bir de diyorlar boş boş konuşuyor modern sabahlar hiç mesaj vermiyor. alsana en güzel mesaj. Kaç? Ben yemin ediyorum bir dakika mesaj yetiştiremedim ki ve bu bir e, bence stüdyomuza bir mesaj ölçer alalım. <gülüyor> Verdikçe tık tık tık tık ası mesela <gülüyor> çıktı bugün yayınlar. 250. Bugün <gülüyor> 250 yaptık abi kaç? 250 mesaj verdik. Bak, <gülüyor> mesaj ölçer. Yalıtımı, iyi yatar. E, alttan... Alttakiler <gülüyor> iyi yatar. Alttan taşlar batar, <gülüyor> üstten otlar biter. <gülüyor> <gülüyor> ya O onu da bir ara şey yapacağız ona. Onu yapacağız. Tamam mı? Onu yapacağız. Peki fakat benim sormak ne? istediğim şey şu. Bu adam, bu genç arkadaşım Aline numaralar yapıyor bozuk parayla. Hoppa falan filan derken lak diye aşağı düştü o bozuk para. Limitiza ulaşır mı ulaşır? O mu? Ulaşır mı ulaşır arkadaş? Ulaşır. Evet. Iyi mi bileceksin. <gülüyor> Belli belo. O mu? Adam mı? kafasını, kafasını dermez, delmez. Kimsenin kafasını delmez. Kimsenin <gülüyor> kafası delinmesin diye ee, şey yaptık. Kimsenin kafası delinmesin diye eee kadriye diye yaptık. İyi yaptık. Kimsenin kafası delinmesin diye paraları yuvarlak yapıyorlar zaten. E Yoksa canım. adamlar bilmem şey üçgen yapmayın şey yaparlar. şunu söyleyemeden ölecen diye korkuyorum ya. Yok ya. Bundan sonra gazeteye de bakamayacağız. Bu çocuk öldü. Bununla uğraşalım diye. Vallahi. Haberi öğrenemeyiz. Biz söyle ne olur. Şimdi bir şey olmaz diyor işte bir şey olmaz bir şey olmaz. Yani paranın mesela, gittiğine yanarsın ya, yani ya diyor. canım Kafası, kafaya gelirse bir şey olmaz. Ama mu? yani eskilerin şey parası vardı hatırlarsınız beyler. O, Delik mi? Manda gözü dedikleri. Kim diyordu mandal gözlü? Bir de ne ne demek? <gülüyor> ne demek ne kadar eskiden ya? bahsediyoruz <gülüyor> ve paraya ya mandal gözlü ya medeniyet nerede yaşamış? Ne demek mandal gözlü? Ya o şeyden bana şeyde 4, de 4 de köle de... ver kaç mandal gözu? Beş mandal gözu. Ah <gülüyor> hangi Aa. mi? Bu ne ee... medeniyetimizi tanıdınız mı? <gülüyor> Bu hangi e, medeniyet hakkında? Ya ama işte onlar hariç onlar hariç demiş biz hariç <gülüyor> <her> şey mi onlar? <gülüyor> <gülüyor> Hariçin de her şeyin de hariç. <gülüyor> Ay. Ona dikkat. Aman ha. Diyelim geldik. Bak devam ediyorum. Geldik gidiyoruz. Hayır. İşte Son geldik, 25. işte gidiyoruz. Son 25. Bak. Hayır, heyecanlandıramıyorsun. Diyelim ki geldik deyince <gülüyor> sana ben sana dönüp bakmıyorum. Nereye geldik <gülüyor> <gülüyor> ki? Şimdi diyelim ki bir köpeğe olan bir arkadaşımıza geldik. Yani Seviyoruz hayvanı. Orasını burasını mıncırdık. O tamam. koştu falan filan. Köpekle bir yakınlaşma oldu. Köpek güzel manalı bak. <gülüyor> Hemen yere otururum ben. Evet. Yok, oturmayacağım. Ben Yok. de bacağım uzatırım. Yani ben biraz şey yapsın. Bacağını da uzattın. Hayvan seni ne affedersin? Hayvan sen ne affedersin? Böyle yani aynı sevdi ya. Sevdi. Kokusunu aldı. Kokunu aldı seni. Tamam. <gülüyor> oh, diye içine çekti böyle. Burnunu temizleyeyim mi derim. Böylece ses, ses köpeğe eğilip burnunu temizleyeyim mi? Ne Nefes alamıyorsun herhalde derim. Şimdi köpek ağzını yaklaştırdı. Köpeğin ağzı ne kokar? Kö köpeğin ağzı. <gülüyor> <Bir> şey <söyleyeyim. gülüyor> Açlık kokar mı? Ançöz. An <gülüyor> kö <gülüyor> köpek ağzı değil mi? Tekin ve Bonetti'nin bir bölümünde vardı. Köpek ançözli <gülüyor> an pizzayı yemişti de ağzı ançöz kokuyordu. Bak, Bak köpek, köpek ne yersi ağzı, ağzı, ağzı şey. o kokar ya. Mesela et yerse et kokar. Haşka -ee, da bir şey yemiyor ki hayvan. Haşhaş yerse, mesela haşhaş haşhaşı yıkan. çörek yedi, ot kokar. Şimdi köpek ağzıyla insan ağzını karşılaştırdığımız vakit, kıyas, mukayese kabul ederseniz Köpek dişi ak olur. Köpek dişi ak olur. olur. Bence Benim... atasözü gibi <gülüyor> atasözü, olduk, güzelmiş. Atasözünden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bildiğim kadarıyla beyaz olur. Ama seyrek olur. Güzel, onun da zaten nesi olur, Şanslı bol olur. Hızlı koşan köpeğin dişi seyrek olur derler. Bak, daha neler neler derler. Şimdi o yüzden... Köpek ağzıyla insan ağzını karşılaştırdığımız vakit, vakit hangisi temizdir? İnsan ağzı temizdir tabii ya. Pis köpeğin ağzını evet. orasını burasını yalıyor. Bak köpekle insan arasındaki en önemli... Köpek fark, hiç orasını burasını yalamaz. Kedilere mahsus orasını, bir harekettir. burasına yetişebilmesidir. Bak bazı hayvanlar mesela kedi, köpek bunlar yetişebilir. O hmm. yüzden bu hayvanlar tek başlarına rahat yaşayabilirler. Hımm ama insan Peki, ok sosyal bir varlık olmak zorunda çünkü yetişemiyor kendisi kendi yetişemediği noktada bir başkasına yardımcı olmasını diliyor <gülüyor> bence her insana kendi ağzı temizdir doğru çok, da, çok güzel bir şey söyledin bence, bence. tabi ee, her insan demek yanlış eksik daha doğrusu her canlıya evet, o zaman şöyle söyleyeyim ben size zaten bilim adamları da kimin ağzı daha temiz tespit etmek mümkün değil demişler. yani köpeğin ağzıma temiz köpeğine göre değişir böyle de bilim adamı olur mu ya adamına göre ben değişir. Dünya kadar maaş almayıyorsunuz. Efendim roket, roketi yapmak mümkün değil. Yalnız efendim bizim maaş farklarımız <gülüyor> öden böyle bilim adamı. ...yap kardeşim alıyorsun paralarını. Tabii alıyorsun. Ve son önemli bir konuyu daha netleştirip kapatacağım ben konuyu. Artık mevzuyu kapatıyorum. Diyorlar ki erkekler efendim 7 saniyede bir seks mi düşünüyor diyor. Antalya'dan bize yazan dinleyicimiz. <gülüyor> eee. hayır olsun diyorum ben ilk başta. Öncelikle hayır olsun diyorum. 7 saniye diyor. İyi bir süre diyorum ben. Öncelikle 7 saniye basketbolda da uzunca bir süre ki cinsel hayatta da tahmin ediyorum yeterli bir süre. Son derece var. uzun bir süre. Son derece uzun bir süre. Ee, şimdi 7 saniye şurada bir denemesini yapalım. Bak mesela şu anda ben başka bir şey düşünüyorum. Hmm. Acaba teneffüse çıktığımızda e, kahve mi içsek çay mı içsek acaba bozuk param var mı? Seksi olsa da bir güzel sevişsem. Bak dostu tamam. bak düşündüm gördün mü? Ondan evet. sonra şimdi kahve bozuk param var mı yok mu? Seksi olsa da bir güzel sevişsem. Bak yine seks düşündü. Acaba yukarıdan çıkıp poğaça alsak mı? Açılmış mıdır kantin? Çünkü oh, şey, açılıp... Seks olsa da bir güzel sevişsem. Demek yani, ki doğru deney yaptığım... Her 7 doğru. saniyede bir erkeklerin, adam gibi erkeklerin e, seks düşündü ortaya çıktı. Ya yani Tabii ki araya karışmışlar var mıdır? Vardır. Ancak tam olarak tespit etmek <gülüyor> mümkün değildir diyoruz. Gelin bilim adamı gelince mümkün <gülüyor> böyle değil, bir diyor. teknik yoktur <gülüyor> diyoruz. Olursa olur, olmazsa olmaz. Yani Ya böylese eğer böyle olursa olanla sonuç... olmayan biri olur mu Oktay? böyle böyle, böyle bir cümlelere kimse kızmıyorsa biz de yapalım bu tip araçlılar. Biz ya. de bilim adamı olalım ya. Efendim yani olabilir ama <gülüyor> kesin tespit etmek maalesef mümkün Başta değil. hayat olmadığını söylemek mümkün değil. Bütün gazetelere evet. çıkarsın. İşte. Dinleyicilerimize de, işsiz dinleyicilerimize de yol göstermiş olduk. Bir anda değişir vakti. Yani. 103.1 Radyo Tülesi'niz kendi kendine sunan program Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler gerçek gündeme, genel gündeme geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu ameliyat nedeniyle 25 Kasım'daki şahsi şov ertelenmişti. Şimdi 2 Aralık. Aralık'ta yarın yani akşam şi... if performance olda saat 10'da buluşuyoruz yine şahsi şovla diyelim ve genel gündeme dönelim. Saat kaçta? Onda. Onda. Teşekkür ederim. Ben bir daha söyleyeyim de 2 Aralık aman kimselere e, randevu vermeyin. E... <gülüyor> <gülüyor> Aa, milli içkimiz neydi? Raki. Raki artık bundan sonra resmen milli içkimiz oldu. Çünkü tescillendi. Daha Aldık yeni tescillin mı? daha yeni şu, Tescil meselesini memleket olarak biraz geç anladık. Yani sucu ama bu arada İskender'i tescil ettiler biliyorsunuz. Tabii canım ettiler o. O Belki da mı yeni oldu? Geçen gün bir e, kebapçıdaydım. Hmm. Güzellik e, döner yapan, İskender yapan bir yer ama menüye İskenderiye yazmak zorunda kalmıştı mesela. İskender Kebap Bazı yerler yazamıyor. Şey Kebap diye yazıyorlar. Döner Kebap diye Döner yazıyorlar. Döner Kebap yazabilirler ama İskender yazamıyorlar artık. Böyle bir şey var marka olarak o Bursa'daki normal İskender'e. Yoğurtlu döner mi? kebap diye geçiyor. Ha, öyle geçmesi lazım. Ama döner kebap farklı bazı yerlerde de. Ya. İşte yoğurtlu döner, döner kebap, kebap deyince ayrı. İskender... Çünkü döner kebap deyince normal döner. Evet, işte. Öyle bir şey geliyor yani döner. Yoğurtlu döner kebap deyince hani onu demeye getiriyorlar. mi demeye <gülüyor> getiriyorlar. Ha, onu Ekebap. demeye getiriyorlar. Onu soracaksın. Bu ne efendim? İskender'ler ya bildiğin <gülüyor> bir takım yasal şeylerden dolayı böyle yazıyoruz diyor. Garsonlar. Geleneksel Alkollü İçki Üreticileri Derneği diye bir dernek var. Türk Patent Estidüsü'ne bir başvuru yapmış zamanında. O başvuru sonuçlanmış. E, coğrafi işareti hak etmiş rakı diyerek tescil verilmiş Türk Patent Derneği tarafından. Coğrafi işareti hak etti, hak edemeseydi başka bir işaret mi? Al. <gülüyor> diye bu tip bir işaret Yani e, belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürün sadece o bölgede bulunabilecek karakteristik özellikler taşıdığını ifade eden bir lafmış bu coğrafik e, e, Örnek ver Oktaycım. Mesela. Ya Türkiye... sadece Türkiye'de oluyor mu? Yoksa? A, evet aynı öyle işte milli içecek ya. Ya orada. Laka sadece Tekirdağ'da içki. oluyor değil ama değil. Şey Türkiye. Türkiye'de ama. oluyor. Türkiye sınırları içerisinde Türkiye'de yetişen üzüm, anason efendim Türkiye'de uygulanan gereksel üretim yöntemleri bunların hepsi bir düşünürsek ne şey yaparsak rakı e, coğrafi işaret olarak tescillendi. Hayırlı ne uğurlu olsun. Güzel. Bu bayramda mı ne ara denk getirmişler ya, helal olsun. Biz de yatıştayız diyor. Kimse bir şey yapmıyor zannediyoruz. İşte buna içiler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Değil mi beyler bir parlatalım. Oldu o zaman şey yapalım. O zaman sabarlarda edici <gülüyor> <gülüyor> sessizlik anı yaşandı. Yalnız edici. sözün bittiği yer. Yani lütfen bir daha şey yapmayalım. Evet. Tabii ki bunlar güzel gelişmeler. Sadece güzel e, şeyler mi oluyor hayatımızda? Tabii ki değil. Olur mu canım? Mesela yani. bizim Kara Şimşek'ten tanıdığımız sevgili David Hasselhoff gene çok, çok kafalar ya. bir dünya. Çok i̇çmiş, rakıyı, i̇çmiş rakıyı içmiş rakıyı gene e, hastane komalık oluncaya kadar içmiş. Hadi ya David Hasselhoff o kadar acıklı bir hikayesi var ki. Anasını, gün biraz onu. Seyrettim. Anasını biraz onu bize. Ya işte Kara Şimşek'ten sonra Anasını. tam yıldızı parladı falan derken hop diye yayından kaldırıyorlar. Ondan sonra pop yıldızı oluyor. Amerika'da kimse bunu takmıyor. Avrupa'da bir numara. Sonra Berlin duvarının yıkılışında adam konser veriyor. Bu kadar evet. rakın oldu. Başka bir şey var mı? Kim verdi? Yani? YouTube falan değil yani. David Hasselhoff orada böyle ceketine iliştirilmiş küçük e, rozetlerle parlayıp sönen bir ceketli orada. Danse monamur mu ne diyor artık bir şeyler diyor ya. E sonra ne oldu? Sonra o sahip güvenlikte sahil de patladı güvenlik, gitti. Sahip güvenlikte hakikaten patlatıyorlar adamı. Şey diyorlar ya bu adam artık sıkıcı oldu falan diye. Dublörü oynuyor ve ölüyor. Sonra bir gün sete gidiyor. Abi senin seni geçen bölüm öldürdük senin haberin yok falan diye evine dönüyor. Hayır canım benim. Sonra da... Sünger Bob'u seslendirmiş bu arada. İyi yapmış onu. Aa, en rakam ol işlerinden biri de bu. Ciddi mi? Hı hı. Nasıl ya değişik, değişik mi? Sünger Bob'un sesi dönem dönem değişmiş mi yani? Öyle bir şey duydum. Sünger Bob'un orijinal sesi David Hasselhoff'muş. Belki bak, sen, sen birden üzülmedi. Çünkü sen tam bir David Hasselhoff fanatisisin, Ve aynı zamanda bir Sünger Bob fanatisisin. Aynı şeyi iki potada. <gülüyor> e, iki potayı şey. tek potaya. Ve İlindir. şey de biliyorsun. Biliyorsun Air Thunder, son hava bükücü. Avatar'ın da tam bir fanatisisin. Onun da sen de... ne çok şey fanatik olmuşsun ya. Ben bu aralar biraz fazla fanatiğe verdim kendimi Ya zaten sırf o yüzden bu takım olayların <gülüyor> Air başına. Eyir tandır mı dedim sen bu arada Eyir tandır mı dedim? Eyir tandır dedim, değil mi? Niye öyle dedim? <gülüyor> Bilmiyorum, bilmediğim bir dilde konuşması yüzünden ondan herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu küçük seni. Hey, ne olmuş dedi Tesalov? Yakalanmış. Alkollü mü yakaladı? Alkollü gene alkollü Kafa bir dünya. Yes. hastanede yani Hani bırakmıştı şeyde psikiyatriza Gitmişti doktorlar ya, falan fıstık Zaten o psikiyatri yakmış Belli bir saat olmuş vay ya benim David'ciğim demiş benim geldi saatim Koy birer duble içelim bakalım neymiş derdim Falan diye sabah ola diye Öyle psikiyatri mı olur ya sabah ola hayrola İskoç elinde <gülüyor> cumartesi günü oynanan Aberdeen Glasgow Rangers maçı vardı biliyorsunuz Olmaz mı biz zaten onda o yaktı Beni iddia oynamıştım Oyak. Eee Vay be stüdyo Be <gülüyor> <gülüyor> kapatalım mı? Bayağı esdi. <gülüyor> Maçında şortunu indiren İspanyol futbolcu Novo'nun görüntüleri incelemeye alınmış. Vay vay vay vay. <gülüyor> Novoymuş Novo değil mi? Ne no ne lan? bu Sence böyle Novo'da bir iş. benimkinden uzun mu? Buna mı bakıyorlar? Neye bakıyorlar Ya neye bakacaklar? Hava buz gibi zaten. Neye bakacak? Burası -2 derece şu Hemen anda. Bir saniyede bakar ha, bak bak bakmaya bile gerek yok. Geç geç Novacım geç. Novada açıklama havası. yapmış. Hava çok zorktu demiş. Benim yapacak <gülüyor> hiçbir şeyim yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bu bizim Tugay D'Lasko Rangers oynayamadın bir oynadı, daha? Oynadı. Bir sene, bir buçuk sene oynadı. Sonra yani hiç çok şaşırdım. <gülüyor> şey, bu adamın shortunu <gülüyor> indirmesi demiş. İşte takım arkadaşı da. Tabi aynı dönemde oynamadılar. Büyük devresi değil canım. Aynı dönem hiç öyle oynamıştıkları yok. Ya işte haberden taraftarını dönerek shortunu indirmiş. E, 30 yaşındaki koskoca adam. <gülüyor> diye burada haber var. Ya şimdi bazı kültürler ne kadar değişik? Burada şortunu indiremezsin. Çünkü adam zaten şeyden tribünlerden şortunu indirip ne yapacağını söylüyor sana. Nasıl ya? Bunu söyleyen adama sen şortunu indirip de cesaret veremezsin yani. Onu şöyle ki yani karşıya mesela düşmana... Şey gibi bir şey ya bakın annemi getirdim. Aynı hareket yani. A short'u indirme. Ha işte buyurun annem. Kendisinden bahsediyordunuz getirdim. Hayır eğer dosta güven düşmana korku salacak bir durumun varsa o zaman yap. Mesela bir örnek vermek gerekirse Pascal Navuma. Öyle bir şeyin varsa zaten short zaten şeydir. şey, şey yapar? Ortadan yani, kaldır yani. yani. Bir de Pascal Navuma da yaptı o dilifay. Şimdi olayın üzerinden 5 10 sene geçtikten sonra hay, hay, bu konuyu hay, hay, hay. tekrar gündeme getirmeyelim ama yani... Onut kedi atlı şey ya normal sağdan hissettirme yaptı e, o öyle bir şey yaptı yani o, öyle bir şey yaptı ceza ya. almış mıydın normal olarak aldı tabii canım bütün o yüzlerde ne zaten. ceza alıyor ya herkesin her gün yaptığı hareket e, tabii canım sokakta baktığında... her gün e, evinde sabah kalkınca yapıyor gece e, yani sonra dışarıda canım. sokakta adamlar da yapıyor okta ben sırf iki kişi gördüm bugün ben ideal bir dünyadan bahsediyorum ben hali. de mimari çıktım ya abicim dışarıya Yemin ediyorum sokakta iki kişiyi bu şekilde yakaladım. Artık soğuk havanın tesiriyle mi? Birinç uyuşmuş mu? Gezme sokaklardım. Buradan şeye gittim geldim. Ya. portakal suyu almaya gittim geldim. Bak, haberiniz olsun. Bu arada e, sürücülerimize uyarıyorum. Dışarısı sıfırın altında iki derece gösteriyor eğer bir bozukluk yoksa. Lütfen arabalarınızda birer kaset kapağı bulundurun. Neden? Neden? O buzlar çok kolaylıkla temizleniyor kaset kapağıyla. Doğru. Öyle kartla falan hiç uğraşmayın gerçekten. <gülüyor> kaset kapağını kullanın. Kaset kapağı kullanın. Kart mı dedin? <gülüyor> <gülüyor> çünkü senelerce kredi kartı diye bizi kandırdılar. Çekme halatı, takos ve <gülüyor> <bile> kredi <kırıldı> kartı <gülüyor> dediler. Onu uyardığımız bence çok iyi oldu. İyi sanırım. oldu. Lütfen. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Rüya da hayır olsun, olsun diyorum <gülüyor> hayır. Evet rüyanız hayırlı olsun da bu haftalık burada sonuna geldik haftaya bakalım kimin rüyalarıyla gene beraber olacağız ne oldu şimdi bitti mi bu gündeme ve güncere de ayrıldı başlamış modern sabahlarda demiştik yani <gülüyor> sen de dünya rekoru kırmış hadi hayırlı olsun ne hadi ya, sen sönmücermi ne oldu da bildiğim ama kırıldı tabi dünyanın parasını gömdüler oraya ne yeni yeni dönmeye başladı değil mi Ahmet ya işte dünyanın en hızlı proton ivmesi e Dünya rekoru kırmış proton ivmesi açısından hmm. yapılan deneyler sırasında. Durma Protonlar ki. için gerçekten büyük bir adım ya. Vallahi ben de yani hiçbir bağlantım olmamasına rağmen gurur duydum. Deneyde çarpıştırıcı 1.18 trilyon elektron volt ışın demeti parçacığı göndererek proton ivmesi dünya rekorunu kırmış. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> bunu Bunu bir yerden mi attırıyorlar Çok güzelden mi? başka <gülüyor> ne tip yorumlar yapabilir insanlar çok <gülüyor> beğendim. Çok harika. <gülüyor> Ama girsen şimdi Hürriyet.com.tr'ye altı yorumlarına şeyi görürsün. Millet onu yapıyor. Biz hala efendim domuz gibi aşısı falan diye bunun üstüne yapılabilecek en nezih yorumları görürsün orada. Biz sadece çok güzel diyebiliyoruz. Ne bu ya? Bir bölümü Fransa'da bir bölümü İsviçre'de yerin 100 metre altında 27 kilometrelik bir tünel. Tamam. Mutlak sıfır değeri eksi 271 dereceye getirilen tünelde. Bilimin bugüne kadar atomdan kuarklara kadar giden ilerlemesi tersinden izlenecekmiş. Ters. Ters açı yani. Hı. E i̇yi o güzel olmuş ya. Onu düşündükleri bir iyi de olmuş. Böyle, bir de böyle düşünün demiş. E. Deneyde asıl amaç evrenin oluşumundan hemen sonra görünen ve kaybolan maddeyi gözlemlemek. O, kadar, Hı -hı. o görünen değil de görüken olabilir <gülüyor> mi? <gülüyor> Öyle tam çünkü evrenin oluşumundan hemen sonra görüken maddeyi incelemek. Aa, Black smoke mu, bu muymuş ya? Tabii çünkü doğrudur. Kara, kara maddeymiş bu. Öyle geçiyor. Tabii. Beleksin. Saniyede 40 milyon fotoğraf çekilecek ve bilim insanları bu fotoğrafları geliştirdikleri sistemle inceleyip bu kara maddeyi göreceklermiş. Ya, ya falan çıkmıyor mu? Siyah bir şey var. O mudur acaba kara madde diye. Ya burada bir fotoğraf var. Bu senden çok fazla görüntü görmedik değil mi biz ya? İşte işte bir tane o çarpıştırıcıyı gördük. boru gibi bir şey. Onu gördük. O da şey bir de ya, olay çıkmadı ya orada yani... Ee, Çalışmanın fotoğrafları falan olmadı. Çalışma olmadığından. Herhalde onu anlamış bilim insanları. Burada bir ekip var. Bilgisayar ekranlarına bakarak alkışlayan bir dolu adam var burada şey yapmış var. görünmeye çalışıyordu. Herhalde o işte o proton ilmesi midir? Maaşlar yattı diye mi seviniyorlar? Vallahi öyle keyif bakıyorlarmış bilgisayardan. İkinci taksitini ödüyorlarmış. Ondan mı o coşku var? Yoksa ne olacak ya? YouTube açıldı diye. De... Aa, bu arada YouTube için Avrupa, Avrupa. İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmişiz. Haberiniz var mı? Evet. evet. Var bugün gazetelerde var. Bak burada yazıyor. YouTube yasağı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bak hemen sana da haberin ayrıntılarını vereyim Bravo. Manı manı manı şey, manı yani manı. Işte taşın altına elini sokan adam evet 2008'den Yakalandı. beri süren yasağı şey yapmak için e, mahkemeye başvurdu yani mahkemelere başvurmuş mahkemeler reddetmiş o yüzden öyle o taraflara başvurmuşlar bakacağız demişler. Kim davayı götüren? Ee, dernek dernek bilinçli. Ne derneğiydi? İnternet Teknolojileri Derneği. Hmm. İnet. İnet. O zaman İnnet. şu Mininova konusunu da açalım ona ya. Ya efendim Mininova kapandı. yani Dexter dün zor bulduk. <gülüyor> Valla Dexter'ı zor bulduk. <gülüyor> aa siz, aa kaç oldu? Aa ne zamandır bilmiyorum Aa değil mi bak Dexter ya. dedik arkadaşlar lütfen, lütfen dedik yani en son artık bunun üstüne söyleyecek bir şey yok. Ben de hoş zarif kahvaltı haberleri veriyoruz madem insanlar kahvaltıdadır tahmin ediyorum bir kısmı ya da bir kısmı gerçekten tost ekmeği değil mi kahvaltılarımızın vazgeçilmez şeyi tost ekmeğinden tablolar <gülüyor> köşemizde e, hoş bir tablo kızartma e, tekniğiyle uygulanarak yapılmış bir süre sonra ekmek bayatlayınca deyince e, kavuşacak zaten bayat ekmek kadar kalıcı bir şey ben düşünemiyorum tabi canım çok uzun süre dayanıyor çok uzun süre derken birisi onu yiyinceye kadar dayanıyor yani o derece dayanıklı bir e, tüketim alırası bayat ekmeğe de çok alıcı çıkmaz yani Tazesi varken ben niye bayatını... Ama derse ki dişim kesmiyor. Ben bayatını seviyorum derse o zaman mantıklı olur. Valla 612 parça tost ekmeğinden yapılmış. Mükemmel bir san Hem göze ziyafet hem mideye ziyafet. Rahatlatır çünkü o da böyle bir peksimet gibi düşünün. Ne yapar? Midenin suyunu alır. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. ay ay dın, dın, dın. Günay, ay, ay. Bu ders sabahlar devam ediyor sevgili severler uyursunlar. Yani şu faşizme her yönden karşıyız. Her yönden nefret ediyoruz ama yani zor gözümüze getirip sokuyorlar şu robotları. Hip hopçu robot yapılmış. Şimdi gel de robota karşı <gülüyor> yargıla olma. Burada bir kıyafeti var bir fotoğrafı var. Gerçekten can sıkıcı ya. Hip hopçu robot Manoy adı da. Bak ya şimdi bak. kıyafeti kıyafete bak dans edici bak. Tabii, e, şimdi sonuçta hani insanın yaptığı hiçbir şeye e, laf etmemek lazım ama hipopam mı geldi size? Sen ilk önce bir hani daha ameliyat yapan robotlar yapacaklardı yeri de kaldı o iş benim. A, olabilir, olur, canım, olur mu? Olur mu? Doktor robot aa. yapıldı. Servis işlerini yaptırsın Hipopam bunlar sanat ya sanata gelene kadar bir, ilk önce bir ayak işlerini robotlara şey yaptırsak. Ama e, hipopam. Mesela de... tuvaletlerde, umumi tuvaletlerde, kolonya döken robot daha yapılmadı. A, var canım. O gerçek insan fire. Biliyorum bazıları robot gibi ama gerçek insanım. <gülüyor> Onların hepsi insan evet Ya da en ya. azından içinde insan var bazıları. Oğlum şey tuvaletlere koydular ya koku salan şey. Psst, o da insandı. Koku, koku salan adam vardı tuvaletlerde. <gülüyor> Hem de sadece tuvaletlerde değil. Beyaz, asansörlerde her yerde. <gülüyor> denizden çıkan adam yapıldı robot. Terlikle de denizden çıkar Doğru. O, o, o, o da, da sanat ki bence. Yani. Performans o da mı? sanatı. O da mı insan? Abi tuvaletlerde şeyler var ya ya kutu kutu beyaz kutular böyle Duruyor duruyor mesela tam bir şeysin diye bir şey. Ne oluyor lan diye böyle bir ürünün Dünyanın üzerinde pek çok aile ona hala şaşırıyor reklamlarında gördüm ben. Niye <gülüyor> <gülüyor> dönüp bakıyorlar? Ama insan gayri ihtiyar çünkü insan en savunmasız olduğu yer tuvalet ya. <gülüyor> diye süslüyorum doğru. Tuvalet canım pss diye bir şey oluyor. Ne oluyor lan diyorsun yani böyle bir tedirgin oluyorsun hele ki hele ki yani insanlar evlerinde kullanmıyorlar bunu genelde umumi tuvaletlerde kullanılıyor. İnsan orada bir sakin sakin girmişsin bir şey oluyor tutsus diye bir şey oluyor. Yani ya. sen şunu mu diyorsun santr, oluyorsun. Her şey var diyerek. 34 santim uzunluğundaki bu Manoy adlı robot güzel olmuş dünyaya böyle bir şey gelmiş. Abi güzel ne olmuş tabii ya. Ben Hip hopçu şey bıyım, Hip -hopçu. bak ne güzel. Hip hopçu dediğin 34 santim hip hopçunun anca şapkası olur. Yani bir hip hopçu dediğin iri olması gerekmez mi ya? Ya nereden çıkaba bana iri hip hopçularımızı sayar mısın? Heral Cool Jay. Abi Ondan o hip Jay-Z? Abi bu foptçu mu bunlar ne yaptın sen ya? Neci bunlar fahir? Ya bir tane bunlar... senin esnaf arkadaşın mı? Beşteken sokakta pastanesi mi vardı? <gülüyor> hayır hayır güvenlik görevlisi diye <gülüyor> biliyor. Fahirin öyle bir güvenlik görevlisi vardı. ya El Kuca. <gülüyor> o mu fahir? Onu mu yürü? Evet. Müze kuru temizleme. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. İyi ya. tamam abi tamam yapmasa kıralım onu bir bir şey de hep beraber üstüne de benzin döküp yakalım. Hayır yaka. tabii ki kıralım. Yok yok yapmak abi. mı zor yıkmak mı kolay? İkisi de zor. Bana, yani kendisinin tabii ki şu yattığın yerden ikisi de zor görünür ama birinin artık taşısının eline artık, tamam taşıya elini almamızı gerekiyor. <gülüyor> işte öyle bir şey olsaydı ya. Birilerinin taşı artık elini alması geldi. Dördü aynı yatakta diye haber var ya. İngiltere'de adamın bir tanesi e, sevgilisinin yanısına iki kadınla daha aşk yaşıyormuş. E, e, toplam dört kişi olarak biz hep beraber <gülüyor> yaşıyoruz. Toplamda dört mi? Adam. Onun şeyisi. Se i̇ki de şeyse yani iki, iki dört, dört. doğru film yapımcısı sevgilisi e, Susan Carroll. Ondan sonra şey e, o kadın. Bir de gerçekten sevgilisi olan ilk başta sevgilisi Bir olan, de kameraman bulsunlar çok güzel. Yani adam mesela pizza getirsin eve veya mesela bu kadınlar dursunlar. Film yapımcısıymış onun aklına gelmiyordu benim aklıma mı gelecek Özendirici haber mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar bu Hakikaten. gazetelerde? Dörtler bozuldu mesela kadınlar yapamadı adamı çağırdılar falan. Şöyle cümle var ya haberde. Dörtlü beş kişilik dev yataklar rahat rahat uyuyor. Ya demek ki bir beşinciye <gülüyor> her zaman yer var. <gülüyor> yani öyle. Beşinci olduğunu mu hayal ediyorsunuz haber Göz ya vallahi göz kırpıyor. Bir kadına aşık olmak sorun değil arkadaş demiş. Kalbinin ihtiyaç duyduğu her şeyi bir kişiden beklemek hayal demiş. Adam. Kadın o da nereye yetişsin demiş. Şimdi böyle olunca biri, biri bele bele yaparken öbürü bele bele yani Çünkü bir filmde görmüştüm hakikaten de olabiliyor öyle şeyler. Terbiyesiz. Mutluluklar diliyoruz. Tek eşlilere çok eşlilere yalnızlara, herkese mutluluklar dileyerek modern sabahların e, uzun zamandan sonraki ilk canlı yayınının sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın sabah gene müsait bir saatte buluşmak dileğiyle. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın. Bir, şey Olur, bir anda değişir vaziyet